Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz inşallah nasip olursa cennet iyi olacak nasip inşallah. Cehennemin ismi de kötü olduğu gibi elhamdülillah cennetin ismi de güzel tabi. Cenneti anlamak, anlatmak bu dünyada imkansız muhteremde. Çünkü cennet alemi, cennetteki hayat, oradaki denge düzen dinine benzemiyor. Orası hayalleri aşan başka bir alem. Acaba inşallah Kur'an'da ayetlerden, hadislerde inşallah bir zerrecik anlatmaya çalışalım inşallah. Önce şunu belirteyim İnsan dünyada yaşadığı sürece yol ayrımında herkes. Önümüzde iki yol var. Allah biz irade vermiş elhamdülillah. Önümüzde iki yol çıkıyor. Birin sola gidiyor. Cehennem yolu deniyor buna. Biri sağ gidiyor. buna cennet yolu deniyor. Sağdaki yolun başında yani bir tabela var diyelim. Şöyle bir benzetme olarak, teşbih olarak. Bu tabelada şu ad yazıyor. Bessebillah. Vallah yed'u illa darü selam e'la Vallahi Wallahu yed'u illa darü selam. O yazıyor tabelanın birini sağda. O işaretini gösteriyor. allah Teala kullarını darü selama cennetine Allah kullarını davet ediyor, çağırıyor. Yani bu yol yani gider diye o işaret orasını gösteriyor. Cennet yolu. Dünyada cennet yoluna bakınca ilk aşamada insanın nefsi bu yolu pek istemez derler. Çünkü cennet yolunda nefisle mücadele var. Şeytanla mücadele var. Zamanla, dönemle, çevreyle mücadele var. Bu dönemde. Başlangıçta ama. Ancak bir kişi cennet yoluna girerse, o cennetinin kokrını aldıkça, ruhsal, manevi, zevkli kişi aldıkça, o zaman o yol tatolu anlaşılır. Soldaki yol, kavşaktayız orada da cehenneme giden bir tabela var. Ama Mevlam şirak buyuruyor ayet Oradan sakın buraya gitme Mevlam buyuruyor ama. Mevlam şirak buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amelûh. Allah buyuruyor. Ey müminler! Ey Allah bir diyenlerce necâluhü ku'enfiseküm nefsinizi koruyun sakının Vehliykın Ve ehlinizde koruyun. Yani kişi küçükken kendini koruyacak. Ondan sonra da evliyse eşini, çoluğunu, çocuğunu kişiyi koruyacak. Allah bize böyle emi veriyor. Neden naren ateşten koruyun? Nedir bu ateş? Vequdün nası ve'l hicareh. O cenim ateşi nedir? Onu yakacak malzemesi. İnsanlar ve insanların tapındığı taşlar. İnsanlara genelde bazen kişiler putlarını, heykelleri ağaçtan, maden yapmışlarsa da genelde taştan yapılmış. Bunun işte Mevrem bize bela buyuruyor. O cenemin yakacağı nedir? İnsanlar onların tapındığı taşlar. Peki taşların günahı var mı? Yok. Bilmişsiz zaten taşta nasıl ateş odun yanıyorsa kümür yanıyorsa demir tabi eriyip yandığı gibi ateşte yanacak fakat ne olacak o kişiyi o tapındığı ateş yani taş ne yapacak yakacak ama Mevlam şöyle buyuruyor ku emriyle Mevlam buyuruyor ey müminler Allah bir diyenler siz kendinizi evladınızı buradan koruyunuz bunu şöyle bir benzetim yapabiliriz. Mesela yine biz bir yol kavşandayız, yol ayrımındayız. Bir yerinde bir tabela var, yaklaşma ölüm tehlikesi yazıyor. Yani bu buna benziyor. Bizim Mevla'nın buyuruyor, kulum sakın bu yola yaklaşmayınız. Bu bir dünya ölüme değil de ebediyet azabına getiren yoldur. İşte bize Mevlam elhamdülillah bir irade vermiş. İrade gücü Mevlam vermiş. İnsan aklını yerinde kullansa, kişi ilerisini önceden görebilse, kişi dünyada ne kadar cehennin yoluna gitse de yani zamana çağ uyuyorum diye çırpsa soyunsa da her kötülük pisi yapsa da ama sonuçta Sonuç ne? İnanmayan da ölüyor ama. İnkâden de ölüyor... Ölmek istemeyen de ölüyor... Ölümü hatırlamak istemeyen de ölüyor... Hatta çokları genç de ölüyorlar... Arabaya biniyorlar... Kız arkadaşları güya... Hakkılarınca... Yani bir araba... Alkırı almışlar... Artık basıyorlar gaza... Hem kendileri gidiyor... Hem de büyük bir facia sevip şey oluyorlar... Yani inanmayan da ölüyor... Gafil ölüyor. Ölmek istemeyen de ölüyor. Yani sonuç bu anlamda. Tenişir var. Kefen var. Tabut var. Mezar var. İşte inşallah öncelikle bize gereken yolumuzu belirlemek gerekiyor. Cennet yolu nedir? Oraya nasıl gidiliyor? Oraya nasıl gidiliyor? belirleme gerekiyor. Şimdi cennet nerede? Geçen hafta konu cennet neredeydi? Cennet nerede? Yine yani ittifakla cennette idika göklerin üstünde İdika gökler var. Yıldızı alemi hep bunlar göklere tabi onlar. Bütün galaksiler. Yani gerçekten o kadar şu büyük bir muhteremler. Şu alem. Yani sırf şu galaksimiz, samimi galaksi. Aşağı yukarı 200 milyar yıldız var. diye hesaplanıyor. Bir de bunların uyduları da var bundan ayrıca. Yani Trigünü buluyor bunlar. Buluyor bunlar. Yanlışı tek galaksi, samimi galaksi yönetmek. Bakın. Yaratmak nasıl bir azameti istiyor? Her birinin yörüngesi belirli ama. Yörüngedeki hızları belirli. bunda yaratmak, yönetmek. Her birinin bir enerjisi var. Enerjileri bunların idare etmek bunların. E düşünün ki bu tek zaman yolu. Bu. Ondan sonra ne galaçta ne ne ne var muhtemelen. Ne de var arkadaşlar. Şey. Ondan sonra melekler, alim şunlar bunlar. Şimdi cennet iddia göktürün üzerinde. Çünkü cennet bu madde alemindeki kanunlara tabi değil o bakandan. Madde aleminde her şey mutlaka bir sebebe bağlıdır. Zincirleme bir sebebe bağlıdır. Mesela madal örnek olarak kişi bir meyve köyde yaşayan insan da bayırda yaşayan kişi sevdiğin meyve dikmek istiyor. Önce ya o meyvenin çekirdeğini ya da fidanını bulacak. Sonra ekleyeceği toprak lazım. O toprakla meyve olur mu acaba? Araştırması gerekiyor. Toprağı diktikten sonra ona can suyu verecek, işte yağmur lazım, güneş lazım, ısı lazım, şu şu şu lazım olması için. Yani hep bunlar birbirine bağlı sebeple bunlar. Maddi ötesi alemler ki Cennette bunlara dahildir. Orada hiçbir şey sebeple bağlı değil. Ruhumuz aynı şekilde, mette aynı şekilde, cennet aynı şekilde. Onlar Rabbimizin bir emriyle, kün emriyle bir anda oluverir onlar. Öyle kalır. Değişmezlerden. Allah Teala buyuruyor bizlere Necm suresinde Peygamberimiz Miraç'ı ilgili olarak. Billah fîndes Münteha. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Miraç çıktığı zamanlar Sidre-i Muntaha'da Aleyhisselam'ı asli suretiyle gördü orada. Sidre-i Bu nedir? 7 göklerden sonra Sidre-i alemi başlıyor. Göklerden çok ama çok daha geniş. Hazbe Aleste Aleyhisselam'ın ona bağlı meleklerin bulunduğu bir makam. Indaha cennetül meva. İşte mevab diyor indaha. Secde mihrabın hemen yanında başlıyor. Ne başlıyor? <Sessizlik> Cennetin meva. Sekiz cennet var. Birisi meva cenneti hemen oradan başlıyor. Sekiz cennet var en alttaki cennet cennet-i mevah yedikler gökten sonra sidre-i denen artık orası melekut alemi yani maddetisi i alem cerrah-i orası Hem ondan sonra cennet alemi başlıyor sekiz cennet var en üstteki firdevs cenneti bu arasında altında yani. sekiz cennet var peki cennetler acaba büyük mü? Cennet büyük mu acaba? Melebi görüyor, sabilallah arduha semavatı ve ardu. Bir tek cennetin büyüklüğü, arzı genişliği, bütün gökler için alabiliyor, arzı semada için alabiliyor Yani düşünebiliyoruz azıcamaatin bakmanız. Bir tek galaksinin ki çapı ne kadar? Yüz bin ışık yılıdır. Gülüşlik yılı 9,5 katrilyon kilometreler. Yani akıl hele sığılmaz böyle. O kadar muazzam gökler, Galeşit Demek ki bir de cennet, bütün bu göklerden daha mı daha geniş mi daha geniş. O kadar büyük cennet. Şimdi, cennete giriş. Buna sevkiyat diyor kuran Kerim'de. Kur'an diliyle sevkiyat. Nereden başlıyor sevkiyat? Mahşerde neşirden sonra. Mahşerin iki yönü var. Haşir, neşir deniyor. Haşir toplama. İsa Aleyhisselam biz üflemesiyle sura bütün ruhlar bedene buluşacak. Bütün canlı varlıklar mahşere toplanacaklar. Oradaki hesaplar bittikten sonra Zaten ehli iman, Allah'ın sevgili kulları, Allah'ın salih kulları mahşerlerinden fazla beklemeyecekler azı cemaatimiz. Çünkü mahşerde beklemek de o da bir nevi azap insanlara. Ayakta beklemek. allah Teala bizlere dünyada bunu sirdirmemiş. Hiç kimse beklemeyi sevmez. Bir insan kendi evinde, ev sahibi. Ama misafir gelecek, haber misafiri gelecek, işte saat iki de iki bir gelirim diyor. Bu ana bakar, yola bakar, telefona bakar, ne ne gelme, ne neye ne gelmedi, bakma diyorlar. Yani bekleme, bu kadar zor. Bir insan trafiğe doğmuş gibi beklesin, belki beş dakika sonra gelecek, ama kişi beş dakika içerisinde elli kere bakar insan yollara, gelmiyor mu, gelmiyor mu diye. Yani beklemek bu kadar zor bir şey. İşte mahşerde de beklemek, beklemek. Kim böyle abi yürüyor? Sebbihilla. Hazza <gülüyor> Bak. Önce hiç konuşmak yok mahşerde. İnsanda bir usanç gelecek var. böylece. Hatta nice kâfirler cehennem razı olacaklar. O kadar azap bekleme mahşerde. Tabuk'daki bekleme de dünya ile hiç böyle kıyaslamamadı. Güneşin o zaman yeri değişecek, dünya değişecek tabi. Hem güneş tepede olacak. Güneşin ısı daha fazla olacak. Dünya gümüş madeni gibi olacak, ateş gibi olacak, yakacak, Tamamen çıplı Beyinle kaynayacak. İzzam muazzam kalabalık. Bir e tabi korku heyecan, panik içerisinde. Ama kimsenin irade yok. Oturacak yer yok. Bir damla su arada, bekleme. İşte... Kafirlere en zor bu beklemek o kadar zor gelecek. Ama dünyada her şeyini doğru yapan dünyada. Her şeyini. Alacağını, vereceğini, konuştuğunu, ahlak yönünden her yönde kişi tam İslam'ı uy uykularsa dünyada onlar orada fazla beklemeyecekler. Ne kadar bekleyecekler? Bir farz namazı kılıncaya kadar bakınız. Hesabı tamam. Allah hepsini biliyor Mevla'mız. Namazı tamam. Zamanı kılmamış ama kaza etmiş, tamamlanmış. Kulakı helalaşmış. Her şeyi tamam. Haramdan sakınmış, şundan sakınmış, her şey tamam. O kadar kısa sürecek. E ne yapacaklar bunlar? Hemen cennete mi? Hemen gidelim ama. Ağrışçın gölgesinde havuzu kesin başlayacaklar, gidecekler. O toplamacaklar oraya. Maşallah yanarken güneş altında bir damla sıcak suyu hasretken onlar bunu elhamdülillah havuzu kezden suyu içecekler. Böyle. Buz gibi su. Tabi dünya suyuna benzemeyen su. Manevi suyu. Böyle. Bütün damarları tatmin olacak. İşleri tatmin olacak. Orada sohbet kenarına konuşmak kenarına sohbet alacaklar tabii bence. İşte maaşlarda neşir başı, Neşir dağılma. Mahşer o da bir geçtiği zaman neşir, gerçi çok uzun 50 bin yıl olacak ama 10 tam sonu gelecek. Neşir başlıyor. İşte haşir neşir, damla başlıyor. Mevlamız buyuruyor: Bismillah, Zümer su ayet 70 işte. Bismillah, Vesî kalıtekav Rabbeküm. tekav, Müttekil olanlar, dünya tek olanlar. Onlardan sevk olmayacaklar. Yani sevkiyat başlıyor. Rabbehüm Rablerinden dünyadayken korkanlar. O güzel Rabbimize, Mevlamıza kesin olarak isyan etmeyenler. Ben bunu yapamam diyemeyenler. Benim Rabbim yarattı. Onun kuluyum. ki Ona döneceğim diye her teslim olanlar bundan mahşerden başlıyorlar. Nereye? Ilen cenneti cennete sevkiyat başlıyor. Tabi insanlığın en mutlu anı orada başlıyor artık şimdi. Hesabı bitti elhamdülillah. Bizan'da sevabı ağır geldi. Ahmet etmenin sahiline aldı. Bütün müşaklar oluştu. Bunlar işte sevkiyat başlıyorlar. Başlıyorlar. Hepsinin yüzleri nur. Tolunay gibi ayın ondurun yüzleri parlıyor böyle. Hepsi sevinçli. Belabiliyor. Yüzleri naimetisi lisaiha radiye. Şii cennetin alihatı. Yani yüzleri muazzam parlıyor. Yüzleri ondur. Sevinçli. O kadar mutlular. Tam neye yana bakıyor şöyle? Aca kimlere bakayım? Tanıdıklarına herkese bakıyor. Oğluna bakıyor, kızına bakıyor, babasına bakıyor, tabii. herkese bakıyorlar. Peygamberler, Sıddıklar, Şehitler, Salihler, Evliyalar. Allah'ın seçim kulları. Ruhsal, zek feyizlerle mahşerden başlıyor. Cennete zümera, zümre zümre, bölük bölük başlıyor. Yani şehitler, ehli namaz, ehli Kur'an, ehli zikir. Şimdiden kişi dünyada elhamdülillah her şeyi yapmış. Yalnız Herkesin gönlünde ibadetin tadında bir değişik farklılama vardır. Mesela fazlardan sonra bazı kişiler çok zikretmeyi etmeyi severler. Bazı çok kuru okumayı severler. Bazıları alaylarına cihat etmeyi severler. İşte ne olacak? Her grup hangi amelde fazla ise zümre zümre yani grup grup şey olacaklar. Hatta izajuha, ta ki cennet önüne gelindiği zaman, hatta nihayeti bilirir, demek ki bir aradan zaman geçecek Yani cennet mahşere tabi yakın değil. Bakın değil. Mesela günümüzde bir insan Saatten bir milyon km hız yapan araç için gitmeye kalksa katriyonla yılda yetmez. O da tabi cennet. Gökü açması, açması gerekiyor. Ama orada tabi insanlar Allah'a verdiği bir hızla gidecekler. Cennetin önüne gelecek, toplanacaklar şimdi. Grup, grup toplanacaklar. Her peygamber önde, ümmeti arkasında. Olmak üzere toplanacaklar. Cennetin kapıları kapalı ama. Senin kapıları kapalı. Yalnız Cennetin kokularını duyuyorlar bunlar ama. Zaten cennetin güzelliğinin bir yönü de cennet kokusu. Kokuyorsanız çok farisi var dünyada da. Biraz da beyin üzerinde etkisi var. Ve Vefutiyat evvabı. Bunlar diziller. Kısa bir şey işten sonra fazla beklemeden cennetin kapıları açılacak. Cenk kapı açılınca orada i tabi herkes cennete bakıyor şunları Herkes böyle heyecanla, yani böyle heyecan durupta yani nefese kesilmiş gibi bir tabir vardır böyle. Bu tabirle kimse adı hiç yok. Böyle. Tabi kim bilir kaç milyar vektürlü inşallah oraya inşallah muazzam bir cemaat herkes açılınca cennet bakın nasıl bir cennet bakın tabi gözlerin kamaştığı. Eğer, şöyle buyuruyor evliullah muhteremler, bir insan bu dünya gözü ile cennete baksa, gözün nuru gider, gözünün nuru kararı kör olur gider bak, muhteremler. Öyle ya nur cennetin nuru sır. Cennetin şaşası, öyle bir muazzam bir cennet, bakacaklar. Vekalim hazin ettiha, derken cennetin hazine darı deniyor. Oradaki gönlü meleklerin başı var. İsmi Rıdvan Hazretleri. Meleklerin en güzeli, yakışıklısı Rıdvan. O yeni kapısına gelecek, onlara karşılayacak. Ne diyecek? Selamün aleyküm. Önce selam verecek el cennete. İnşallah biz orada oluruz Mustafa Bey İnşallah orada muhtemel. Selam verecek bakacak şöyle bir, bakacak tabi onun bile görünümü o kadar gözüne kamaştıracak, bakacaklar selam verecek artık Allah'ın selamı sizde, artık yalnız selametsiniz anlamına geliyor buradaki tıb-ı tüm, arkadan bunu söyleyeceğim, tıb sizler tay pak, buraya temiz geldiniz yani dünyadan günah yükünü buraya getirmediniz zaten Günahı olan kişiler her ne kadar imanı olsa da günahkar kişiler hemen cehette giremeyecekir iş işte cemaatimiz bak imanlı ölse bile son nefesinde günahkar kişiler onlar hemen cehette giremeyecekler o günahları yanmadan temizlermeden bile giremiyorlar İşte bazı için saat köprüsü tel olacak saat köprüsü ne diyor saat köprüsü insanlara günahlardan bu bir operasyon böyle. Amiret yeri gibi Çünkü günahkar kişi günahla cennete girse orada yine huzur bulamaz yine sıkılır yine orada arkadaşlar. şöyle buyuracak. Feduhuluha halidin. Feduhuluha hemen buyurun diyecek. Hemen buyuracak. Buyurun girin. Hem de halidin ebedi, kalıcı olmak üzere. Öyle bir gezin değil. Kiftlik değil. Öyle buyuracak. Halidin ebedi kalıcı olmak üzere buyurun girin bakalım diyecekler. Tabi o andaki heyecanı inşallah tadırız o da cemaatimiz tabi. Yani insanlığın bütün dönüm noktası artık. O hem, öyle bir şey. İlk önce Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri adımı açacak cennete sağ ayağımla peygamber olacak. Önce peygamber girecek. Hazreti ve sağında. Hazreti ve olacak. Aşağı beşleri değerleri. Diğer peygamberler ondan sonra her peygamber ümmetiyle beraber cennete giriş başlıyor şimdi. Ama kapı diyoruz ama aklımıza dünya kapısı gelmesin azıca yani. Orada düzen başka. Cennete ağaç kereş yok cennete de toprak yok cennette. Orası sırf altın, gümüş, yakut, zümüt, inci, mercan gibi madenle yapılmış her şey. Oranın. Tabi nasıl bir kapı denilmiştir şey onu bilemiyorum. Ne kadar genişti Öyle buyurulur ki mesela, dünya ol gibi kapıdan sıra açız giyer bu dünya. Böyle bir kapı. Cennet bu. O kadar büyük ki yani bize buradan hayal edince onun büyüklüğünü hayal edemeyiz bile. Ama cennetten bakınca bakınız, yedi kat göklerden daha geniş. Yani dünya değil belki güneş sistemi girer bir kapıdan. O kadar geniş kapı böyle kapılar. Cennete girişte melekler gelip hekizi karşılayacaklar. Cennete gelecekler, hekna da yeri hazır muhteremler. hazır. Dünyadaki kişiyi ne gönderiyorsa, orada o mülkü ilave ediliyor. Oradan. Beybası çoğalıyor, rengi daha güzelleşiyor, tadı daha tatlı oluyor, köşkü daha ahiyette oluyor, daha güzel oluyor. Dünyadaki kişi buraya ne gönderirse diyeriz deriyor, tabi kaybolmuyor, daha güzel oluyor. Ve ete gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Haşçıyan'a Fatman, gel bakalım. Alacaklar, işte senin mülkün varasın. Ne kadar mülk cennetin en fakiri mülkü bu dünyanın 10 katı büyüklüğünde bakınız cennetin en fakiri onun ameli daha az daha az onun mülkü dünyanın 10 katı büyüklüğünde yok e o kadar büyük olur, olur mu şimdi adı cemaatimiz bir çocuk oynuyor arkadaşın beraber Buna ne gerekiyor? Bir küçük bir bahş olduğumu yeterli. Yani 200 metrekar arsa olduğumu bahş olduğum yeterli. Bunlar koşuyla onlar yapacaklar. Ama yoklar bisiklet yarışlarında kalkarlarsa biraz da geniş alan gerekiyor bakın işte Kaza bağlı. Eğer motosiklet bir yarış olursa daha uzun alan lazım. Eğer arabaya taksiyle yarış olursa gezi mi olsun? Bir kilometre on beş kilometre bile yetmez kişiye. Daha uzun lazım. Düşünün, uçak düştünün böyle, cet uçağa. E, 100 kilometre oldu mu, indi kalktı, anlayamadım, anlayamadım, düşünüyorum ben de. Işte. Şimdi ağzı cemaatimiz, cennette hız için sınır yok cennette. Cennette araç yok, ama orada yer çekmiyor cennette, orada herkesin hızı kendi iradenizlerine bağlı. Kişi dilerse, kişi dilerse orada, ışık hızını geçir cennette. Bak muhtemelenler. Nedir ışık hızı bakın değil mi ya? Işık kızı saniyede 300 bin kilometre. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Yani ışık saniyede, bakın, ışık kızı saniyede ne yapıyor? 7,5 defa dünya dolaşıyor, bakınız. Işık kızı. 7,5 e düşünün? içinde bir kişi ışık kızı ile gezecek. Dünya kadar yeri var. Saniyede 7,5 defa Dünya'yı dolaşıp bitiyor. Chance burada. Konuşanız cemaatimiz demek ki cennete en fakirin mülkü dünyanın on kat en fakirinin artık üstüne düşülenmiş demeye sebelerle. Eğer cehennem Allah cehenneme girince tabb onlara ateş ve kaynamış hamim gazaf suyu verecekken şimdi müttakiler ne olacak cennette? ''Ve lâ biru'' ''İnnen müttekine'' Cennetler müttekiler için ''Fî zilâlin ve uyûn'' ''Fî zilâlin'' ağaç gölgeleri. Yalnız gölge deyince dünya gölgesi değil. Çünkü e, cennete güneş yok muhteremler. Yani güneş olsa şu güneşimiz olsa Hatta şu Güneş'imizin yüz kat, bin kat daha büyücü artırsa, büyüyse, hacmi de büyüse, ...ama Cennet'in yanında mumuş şey gibi kalmaz. O kadar büyük cennetler. Cennet. Cennet'in ıslısı enerjisi kendi yapısından. Onun için Cennet'e ihtimalle yok Cennet'te. Cennet'e zaman da yok Cennet'te. Yani Cennet dönmüyor Güneş'in tarafında Dünya sürekli dönüyor. Kendi eserine dönüyor, etrafına dönüyor... Güneş e haber şu alemde dönüyor dünya. demek haket halinde. Ama cennet öyle değil muhteremden. Vela buyuruyor. Ve ahirete hiye daru karar. Ahiret daruk istikrar yeri. Bak. Yani cennet, istikrar yeri. Böyle. Ne dönmek var, ne dolaşmak var. Yeri belirli. Cennetin enerjisi kendisinden. Nasıl oluyor bu? İşte güneş, işte yıldızlar muhteremler. Enerji kendi yapılarından. Kendi yapı enerji her tarafı aynı güneşin. Enerji kim yapısından. Bunun için cennete de güneş yok tabi. Buradaki gölgeler bir himaye altına bir anlamaya geliyor. <Sessizlik> İnnel müttekine fî zilalim ve uyuğun. Mütekine cennete girince ağaçların gölgesi oturacaklar. ağaç. Ama nasıl ağaç, cennet ağacı acaba mı? Aklımıza böyle odun gelmesin o oh, ağaç demeyeceğim. Cehennetindeki ağaçların kökü yukarıda. Dalı aşağıda önce bakınız. Onun dalı lazım. Şöyle. Öyle tırman yok ağaçlar böyle. Yapılır altın, gümüşün şundan bundan. Yağmura, toprağa ağaç bağlı değil. Yaprakları var, meyve veriyor. Ama başıya bağlı değil. Doğal, kendinden böyle bir şey. Peki ağaçlar acaba büyük mü bu ağaçlar? Buyuruyor Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse hızlı giden bir atla, onun tabi at olduğu için en hızlı bası da, onu biz bize örnek veriyor. Bir kimse hızlı giden bir atla yüz tane koşsa, bir ağacın gövdesi bitiremiyor. Cennet. ağacın kökü yukarıda, dal aşağıda, dal aşağıda ve uyun ve akar sula. Yani insanın doğasını sevdiği bu değil mi öyle? Ağaçlar, güzel yapraklar, üzerinde farklı değişik değişik meyveler. E, cihannete zaman olmadığı için, cihannete gece olmadığı için her zaman meyvesi de hazır. Ve fevâkihe ve meyveler. Mimma yeştevhûn. Acaba hangi meyve var bu aşağıda? Acaba hangi meyve nerede var? Aramak yok orada. Acaba meyvenin zamanı mı yok orada? Vela buyuruyor. Mimma yeştehun. Kişi nasıl da canı istiyorsa o meyve ağaçta hazır oluyor. Onun istediği renkte, istediği görüntüde hemen meyve hazır. Her zaman hazır meyvesine. Peki cennette bu kadar hepsi barda yemek içmek ister, beş macabah? Para pul lazım mı acaba? Hayır, velâ büyücek kullarına külu veşrebu heni en ve <gülüyor> Allah büyücek inşallah oluruz fatıhler, ablası beş inşallah bize velâ büyücek külu kullarımı yiyin, yiyin kullar, yiyin kullar. İlahazine Veşrebu için cendirmaklarından. Hem de heniyen, hemen sindirmek üzere. Yani afet deniyor buna. Hemen sindirmek üzere. Hiç kişiye sıkmayacak. Vay fazla yedim. Midem bozuldu. Bağırsağım bozuldu. Vay sıkıntı yaptı. Yok. Kişinin ne kadar yesin yesin, ne kadar yesin yesin, hiç kişi ağır gelmeyecek. Hemen sindirilecek. Hemen sinirecek. Tabi bunun dışında bela büyüyor. Vellah mi tairimin Hatta kuş etleriye. Bir de kuş etleri. Nasıl canı istiyor? ızgara mı istiyor? Sıcak, duman çıkarak önüne gelecek böyle. Hepsi önüne gelecek inşallah. Bir de cennete posta yok mu teremler? Cehenneme yok orada. İleride hadis-i şerif okuyalım. Şimdiler söyleyim inşallah yeri gelmişken. Cennet nimetlerin çok şeffaf olacak. Duran olacak, çok şeffaf olacak. Hatta kişinin hem gözünü doyuracak rengi görüntüsü, kokusu kokon duygusunu, öyle tadı tadı. Kişi onu bir tadınca bütün bedenin zevki alacak, yenecek, işlenecek. Ne olacak bunlar? Onların artı yok. Onların postası yok. Yani cennette insanların midesi başakları çalışmayacak bu dönemde. Çalışmayacak bunlar. Ve cennette kişi kilo da almayacak. Cennette hücre değişimi olmayacak. Orası da İsviçre alemi cennette. Oraya giren kişinin ne kadar hücresi varsa asli hücreleri hep ondan tabi kalacaklar. Yeme içme sırf yalnız zevk işi olacak. O aşağı ifade. Hemen sinirecek. Peki ne olacak bunlar? İşte bedenler atacaklar. Renksiz, kokusuz bir gaz gibi böyle. Hafif bir terleme gibi. Hatta ama ter olmayacak. Renksiz, kokusuz bir gaz şeklinde. Mesela kişi yazın su kaybediyor beden. Kişi terlemede de su kaybediyor beden ama. Su kaybediyor beden. Terlemeden de kaybediyor. Nereye gidiyor görünmüyor yani. Renksiz görünmüyor oluyor. Öyle olacaklar. Ne yapıyoracak kuluramı iyi işiniz afiyeti hemen sindirerek bima kuntum taamelu. Dünyadaki amellerinizin sebep olarak iyi işin bakalım bakınız. Yani dünyadaki şimdi amel yapmışsa orada asıl yargılanacak. Ne yapılmışsa ona göre oluyor. Kardeşim. Peki cennette kişi oturur ağaçların altına oturdu O kadar büyük muazzam ağaçlar. Acaba bir haşrat var mı? Böcek, böcek, sinek, sivrisinek, yılan, akrep, şunlar bunlar var mı acaba arada? Kurt mu var mı acaba arada? Yok bu anlamda. Mevla buyuruyor. İnnel müttekine fî mekâmî emîn. Duan Sürü ayet 50 vela Mevla buyuruyor. İnnel <Sessizlik> müttekine işte o müttekiler o tekvan sahipleri dünyada Allah'tan korkanlar haramdan şık, sakınanlar onlar cennette artık emin makamda, güvenli makamda artık cennette yani cennette gece karanlığı yok kış yok aşırı sıcak yok hep aynı iklim gece zaten yok zaman birimi kalkıyor orada bugün ne bilmiyor, haftayı bilmiyor orada bu zaman birimi kalkıyor orada tabi yaşta orada yok artık yaşa hani sabit kalıyor orada bunun dışında acaba efendim işte deprem olur mu sel olur mu düşman saldırır mı ileride insan acaba e, fakirlik olabilir mi yaşlık olur mu yok muhtemel bak yok falan hatta cennete girince insanlar hadis-i şerif var, müslümde onu okuyayım inşallah izâ dehale el cenneti en cennete el cennet yerine girince yünaldî münadin bir melek haberce bağıracak. Bütün heyecanım duyacaklar bunu. İnne leküm en ve la temutu ebeden. Artık sürekli hayatta olacaksınız. Ölüm yok size. Ölüm yok. Ve leküm en tesihû ve la teskamû ebeden. Artık devamlı sağlıklı olacaksınız. Hasta olmayacaksınız ve devamı haşi devam ediyor. Hepsi dedik genç olacaksınız, yaşlanmayacaksınız. Veriliyor. Yani cennete melabiriyor. Fi mekamin emin. Hep artık orada emniyette güvende. Öyle. Neyi? Her şeyi güvende. Sağlığı güvenci altında. Heven bir şey çıktım, da ayağım kaydı düştüm, düşmüyorsun, gerçekim yok. Baştadır adamın. Düşman yok böylece. Acaba meyve biter mi, ekmek biter mi? Yok boktan böyle. Para biter mi? Yok böyle. Orada alışveriş yok. Dükkan yok, market yok, çarşı pazar yok onun Hatta cehennemde devlet yapısı yok orada. Yani kuruşanların mahkeme böyle kanlı yok orada Öyle bir düzen herkes karakola gidecek olacak kişiler. Şimdi biliyorsunuz azı cemaatimiz Adem babamız cennetteyken bile canı sıkıldı. Tek olunca. Hasta ve yaratılınca o zamanacak tamamlandığını onun kişiliği. Cennette de evlilik hayat devam edecek. Eşi olacak herkesin böyle. Ve abi yürüyor? Ve lehum fihâ Orada herkesin bir de Eşi Zevüs olacak. Yani ne bir kadın tek kalacak, ne erkek o da tek bekar kalacak. Cennette hiç kimse tek bekar kalmayacak. Herkes evlenecek böylece. Acaba sayı tutacak mı? Oluyor. Biri erkekler mi ya hanımlardan fazla olsa ne olacak? Olmayacak fazla mı Dünyada genelde kadınlar fazla dünyada orada eşit olacaklar. Neden? Allah korusun, yani hanımlarımız üzülmesin muhteremler ama hanımlardan, cehennemeden daha çok olacağı bakınız. Hanımlardan cehenneme daha fazla olacak muhteremler. Onlar biraz daha dünyayı çabuk severler. Dünyayı daha fazla severler. Tikiz ona dünya karşı, ibadeten geri kalırlar onlar. Bunun için orada ne kadın, ne erkek kim tek kalmayacak böyle biri ezvacı muttaharetün yine ve oradaki zevcere eşi insanın muttahara ter temiz bak olacak bakın şimdi ter temiz olacak neden olacak tebssim de bunu şöyle açıklıyor Minel mineral hayırlı orada kadınlar adet görmeyecekleri yani ne de adet görme İfrazat. olmayacak cennette vel gaiti vel bevli tuvalet çıkmak yok orada ne kışığı ne büyüğü tuvalet yok vel musakı tükrük yok gözyaşı yok kulak kiri yok balgam yok, burun akıntısı yok hatta saç tırnak uzamayacak Bakın cemaatiniz nedir bunlar? hep bunlar bedendeki gıdaların, kaynaklarına fazlılıklar bunlar salgılar bunlar Demek ki cennette ne kadını adet görecekler? Tükürük yok, balgam yok, burun akıntısı yok, terleme yok, tırnakların, saçların büyümesi yok. Vaya tırnağımı keseyim, vaya tıraş olayım. Kim da beber olacak? Niye beber olsun o kişi orada? Cennet de orada. Vel meni vel veledi. Aynen böyle yazıyor şeyde tefsirden aynen ibare okuyorum. Biraz mahrem meseleye karşı ama atlamayım onu dedim muhteremler. Velmeni yi vel Orada her eşinle aile hayatı devam edecek ama akıntı olmayacak bak muhteremler. Ne kadında, ne erkekte akıntı olmayacak. Boşluk olmayacak, istediği kadar kalacak. Ataşlara bir tefsirin birinde kişi Eşini alacak diyor, yatacaklar beraberce, o kadar beraber bir o kadar sevecekler ki buyuruyor, bir dünya ömrü kadar bir an orada kalacaklar bakın. Uzun sürece bu kadar. Velveledi orada çürültü olmayacak. Çürültü ne Kişi artık orada. Çürültü ne orada. Arada olmayacak demek ki. Mevlamız yine buyuruyor bizlere, Vakıa Suresinde kadınlar ilgili olarak İnna enşe'inna hünne inşa'a Onları Mevlam buraya yine baştan yarattık Mevlam ile kadınları. İşte mesela yaşlanmıştır, sakatlanmıştır, şu olmuştur. Mevlam buyuruyor, tabi mezar hepsi çürüyor kişi yine tamam dönüşüyor, dönüşüyor. Mevlam hepimiz orada yine baştan yaratacak. Fiji Allahüne evi kırar. Böyle hanımları o tekrar bakire yaratacak. Uruben etraben bakınız. Yani bu iki kelime hakkında önemli. Uruben birbirine aşıklar, eşler. Okuyabilirsiniz seviyor birbirlerini. Yani birbirlerine sanki çıldırırsa seviyor, bir seviyorlar, aşıklar, etraben hepsi aynı yaşta olacak. 30 yaş. Biri veya yaşta geliyor ama... ...belki daha kuvvetli. Erkek olsun, hanım olsun... ...herkini yaşıyor orada... 33 olacak. Kimler? Dünyada... ...bülü çağında sonra ölenler... ...eğer şu sabi olarak ölmüşse... küçük ölmüşse... ...o aynı yaşta oraya gelecek muhtemelen. Aynı yaşta oraya gelecek o. Ama bülü çağında... ...mesela kış çocuğu 9 yaşından sonra... ...bülü ermişse, ölmüşse... ...erken 12'den sonra ölmüşse, bülü ermişse... Evlat da 30 yaşında, baba da, anne de, torun da, nil de hep aynı yaşta, hep aynı yaşta böyle O arada olacak. Orada insanlar iyi baraka olacak mı acaba şimdi? Tabi dediler ya bir mesken de lazım. Mevla buyuruyor TB ayet 72'de ve mesal kine tayibeten fi cennati adil ve masakine meskende evde köşler. Nasıl olacak bu evler? Dıştan içi görünüyor, içten dışı görünüyor. O kadar şeffaf. Yakuttan, zümrütten, inciden, mercandan, e, altından, gümüşten, hep böyle en değerli madenlerden yapılmış evler. Ama doğal yapı ama. Yani böyle tuğla işlenmiş değil. Doğal yapıdan, kendi yapısından, ...fakat rengarenk mücevherler. Gözlere kamaştıran şeffaf. Hatta edir hakkında çok hadisler var ama şöyle, şöyle bir kısa öz yapayım. En azı 70 kat olacak. Tabii katın büyüklüğü dünyadan benzemiyor. Çünkü o insanın sağlamozla dünya katına. Mesela Cihan'daki kişi bu cami tavanına sığmaz boyu. Orada herkesin boyu Adem'in yarattığı şekilde olacak. 60 zira demliyorum bakılacak, uzun boylu insanlar. Kişi geniş omuz olacak cennette. En aşağı köş 70 kat. Her katte 70 daire olacak, 70 odal olacak. Her tarafı da doğasından döşemiş olacak. Tahtlar, divanlar, serir deniyor bunlara. Üzerlerinde cennet ipeğinden, bizde işte biraz sündüsten, yani astarı ince bir şey kalın ipek. Ama ipe ipek de doğa ipek, doğa ipekten yani kendine yapılan yaratırmın ipek döşenmiş Yine elbiseleri ipek de olacak orada. Ela biliyor, elbasi fiya harir. Herkesin giysisi de yeşil ipek olacak Tam bedene göre olacak. Bu elbise ebediyen kalacak ama bir yer eskimeyecek bürtunmayacak, eskimiyecek, kilenmeyecek. toz gibi bir şey yok cennette. Ve evlerin üzerine bir de tarası olacak şimdi. Tarası olacak. Üzerinde de tuğba ağacının dalları saracak. Tarası. Tabi bir evin tarasının genişliğini Allah bilir. Kim bir kaç kilometre alanında. Muazzam bir şey. Çünkü bir örnek tabi. Bir şey. Varsayım da aynı bir şey kullanıyorum. Yani kim bilir kaç kilometre alanında tarası. Üzerinde tuğba ağacının dalları. Her dalında başka başka meyveler, meyveler yapraklara başka şekilleri başka meyvelere başka kokulara başka üzerinde uçuşan cennet kuşları, o kuşlar da başka. O kuşlar da tabii pisli olan Onlar altına işte mi pisliyorlar kuşlar da tertemiz kuşlar. Fakat gözleri kamaştıran kuşlar ve bu kuşlar dalına konup ötüşüyor kuşlar. Niye ötüyorlar ama? açık fesi bir şekilde Allah zikredecek kuşlarda. Kimi ya Allah ya Allah. Kimi ya hay ya hay. Onun zikri o. Kimi ya latif, ya rahman ya rahim. Açıksa yalnız kuş sesi var yani doğa sesi böylece. Ama çok tatlı bir ses olacak. Ve ona Hum ve ezvacühüm işte ondan erkekler ve zevcilerim Fil ziyal erayki erraiki Tarasta, Tuba'ş altı gölgelerde, aler erayki erike üzerinde, divanlar üzerinde, üzerinde cehennet yatağı, genişliği allah Teala biliyor, o kabar cehennet üzerinde, müttekûn, orayı yaslanacaklar eşler. yaslanacak oraya. Tabi, muhabbet ediyorlar, bilir seviyorlar bunlar. Bu arada, canlara mesela bir meyve istedi şimdi ikisinin de. Kim ayağa kalkacak? Bir ayağa kalkmaya gerek yok muhtemelen. Nasıl ki şu dünyada allah Teala bize iradesi bize bağlamış Mevlam. Mesela kişi irade ediyor, göz kapına kapı açıyor kişi böylece. Cennette herkesin irade gücü mülküne hakim olacak. Kişi yattığı yerden şöyle bir, dala bir irade edecek ki eğilsin diye hem dal eğilecek. hem dal eğilecek. Hatta lisan direk gelecek de ey Allah'ın Salih kulu ne olur kopar benden ye. Ondan zevk alacak. Yaltlarını yiyecek. Peki eli çürüşlanacak acaba silme gerekiyor mu? Hayır işte. Yani özelliği o. Yani elini temizleme gerekmiyor, yıkama gerekmiyor, bir şey gerekmiyor. Doğası o şekilde. İnsanlara orada Allah Teala daha büyük güç verecek. Buyur Efendim Aleyhisselam hazinelerinde, inne ahl deküm sizden biriniz leyulta, kuvete mi eti rucülün orada herkese yüz erkek gücü verilecek erkeklere, hanımlar yüz hanım gücü verecek. Filmat ame yemede. Yani bir kimse, bir kişinin neyi biliyorsa, yüz kişinin yiyebileceği hal kişiye verilecek. Velme ve su içmede. Tabi oradaki su değil onlar ama. Değişik böyle. İnsanlara zevk veren, feiz veren, tat veren, insanlara huzur veren onlar zevk içecekler. Ve cimayı ve cinsel güçle insanlara da yüz katı kuvvet verecek, güç verecek. Yüz katı verecek bu da. Peygamberimizin sordu Aleyhisselam Hazretleri'ne cenneti kadınlar nasıl güzel mi olacak diye soruldu. Peygamberimizin sorduğu Aleyhisselam Hazretleri öyle, ennem rehten minisah ehli cenneti ıttalâat iler erlde. Bakınız. Eğer cennet hanımlarından biri şu dünyaya bir ittirazsa bir baksa, bir görünse yüzü görünse reellâet bütün dünya bir anda nur olur ki. Hiç karanlık kalma, gece kalma. Böyle benim rahatten ve muazzam bir koku sarı dünyayı bakımı terimler. Yani bir cennet kadını, cennet kadını, tabunu kazanan bir kadın tabi elhamdülillah yani dünyaya bir şöyle yüzüne bir görünse, gecenin karanlığında dünya nur oluyor, aydınlanıyor ve dünya bir koku alıyor sarı insanlar O kadar güzel olacak hanımlara da erkeğe tabi. Ve az önce geçtiği gibi birbirini çok aşırı sevecekler. Birbirine doyamayacaklar. Ebediyen böyle devam edecek ama. Neden? E, cennette bir sorun yok, yaşanmıyor. Yani. Dünyada cennette sorun yaşanmıyor ki. İşte vay efendim yemek yapmamıştın. Şunu getirmemiştiniz. Yok ki orada böyle. Işte. Hepsi hazır. Hepsi doğada orada. Hiçbir şey yok orada. Hatta bakın muhtemelen cemaatimiz. E, cennette yemek pişirme, bulaşık, çamış olmadığı gibi... Cennete abdest, namaz, tamaz yok bakınız şimdi. Cennete oruç yok cennette. Hep dünyada bunlar efendim. Hatta cennette gusül yok cennete bakınız. Yani tam eşler görüşü de efendim kalktı benim gusül edeceğiz. O da yok cennette bakınız. Gusül yok cennette. Yani cennet Allah'ın verdiği bir ziyafet yerimiz. Yani yaşama yeri. Refah yeri ben hem de, hem içi hem dışı insanların. Allah tabiri bizlere, Zuluf sayet birde. Bismillah, ve fiha o cennette var. Ma teşhir empüs. Nefis ne istiyorsa cennette var. Ve telezzülü e'ayyun. Gönüden zevk almak istiyorsa onlar var. Görüntü olarak, renk olarak, renk ara uyumu olarak, koku olarak, tat olarak insanların bütün duyguları ona tatmin olacaktır. Bir gün sahaben bir peygamberi sordu. Dedi ki, Ya Allah, yani peygamber Aleyhisselam adetleri esabına anlatırken cennete. Tabi olamadık. olmadık, nasıl bu mühtemelenler? sahabeden biri Medine değil de gelen Arabi'den biri. Ya Allah. ben atı çok severim dedi. Ben atsız duramam dedi. Atı çok severim. E, atsız duramam. Acaba cehennetinde at var mı? Peygamber sordu. Hadıştırıp bu arada. Peygamber gülümseydi. İstersen Allah sana at verecek orada. Ama Yakut'tan at Yakut'tan at Yakut'tı. Akımlı kırmızı maden at. Demek ki bu ne anlaşıyor bunun az cemaatimiz? Orada Allah Teala kolay isterse araç verecek, araç verecek. Fakat o aracın yakıtı yok böyle. Araç da doğal. Kişine binecek? istediği hızla gidecek. Yani hissrim yok cennete böyle. Ona gidecek orada. Peki acaba cennete bir insan daha olacak mı yorulma? Tam cennette hastalık yok, yaşlanmak yok, ölüm yok. Acaba cennette hiç insan orada yorulacak mı insan? Ya insanı can sıkacak mı acaba? Ve la büri 35'te, la yemüstüna fiha nasabın orada insanlara Hiçbir yoğunluk olmayacak, halsizlik olmayacak. Yani binler, on binler, milyonlar yıllar geçe karadan kişi bir an kendini yorulmuş hissetmeyecek. Ay oturayım dinleneyim yok canam burada. Omcak Vela Vera yemezsin fiha lugub. Orada kişilere bir usanç bıkkınlık gelmeyecek. Da. Sürekli sevinç, sürekli huzur, sürekli tat. Cennette tabii o zaman cennet böyle bir sohbete... tabi sığmaz yani ayet aktardıklarımız sığmaz tabii. Özlemek istiyorum. Cennette insanlar birbiriyle görüşecekler, ziyaret edecekler, birbirini arayacaklar. Tabii önce ana babalar, evlatlar, işte yakınları, kardeşler, böyle aranacak yeğenler, şunla buna aranacak tabii bu arada. Oturacaklar, konuşacaklar, dünya anılarını konuşacaklar. Kenarlarında. Ondan sonra alimlerin sohbeti, evliyaların sohbeti, sahabelerin sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri olacak cennette. Bir sohbette belki bir milyon sene geçecek icabı noktaya. Dünya senesiyle. Böyle. O kadar tatlı olacak. Böyle. Efendim oturuyor da aya uyuştu. Yer çekimi yok. Boşlukta sınırlar Acıkma macık mı yok? Kişi de bu ye müziksin yo. O mali bir tat, manevi hurasal zevkler. Cennetin tabi en güzel yeri peygamberlü sahabe olduğu azametimiz. İşte onu Allah nasip bize inşallah muhteremler. Şurada cennetinde vecdiyle makamı var ota. Vecdiyle makamı var. Şurada cennetinde bütün haber dahi cennete melekler haber edecekler. Ey ehli cennet sevgilisi. İşte Resulullah Hat-ı Enbiya'nın sohbeti olacak. Herkes davetli. Bütün peygamberler, ümmetleri, sahabeler, inşallah toplanacağız az cemaatimiz. Toplanacağız. Tabi sahabeler peygamberleri dünyada gördüler. Ama az gördüler dünyada. 5-10 sene, 20 sene gördüler. Orada tekrar bir hasret giderme. Bir de bizim gibi görmeyen gözler. Derler. Peygamber Ali Samadretleri çıkarken Vekil Veselam makamına, bir de şu var azı cemaatimiz, her zaman söylüyorum, cennet üzerine buraya benzemiyor. Orada uzak, yakın farkı olmayacak. En yakında olan ani görecek, uzak da görecek. Hiç fark etmeyecek. Konuşmada ses de öyle olacak mu Peygamberin sohbetinde, kim bilir kaç trilyon kişi olacak allah Teala biliyor. Tabi muazzam geniş olan. Geniş mi geniş. Kim bilir kaç yüz bin kilometre alan olacak. Örnek olarak görüyorum bunu. Ama peygamada olan da aynı peygamada görecek. Uzatak görecek. Siz aynı işitilecek. Fazıl Cennet'e Şimdi mesela cep telefonları konuşuluyor. Odana gerek yok. Sekiz cennet var. Mesela oğlun biri başka bir cennette. Arada aradan fark var? Kimlere kaç bin ışık yılı arada vardır. O fark vardır. Dilirdiği işte. anda, hatırasını getirdiği anda olduğunu görecek, oğlun babasını görecek. Birbirini görecekler ve konuşacaklar. Vardır. Yani cennet kişinin ne isterse olacak. Bakınız. Bunu adım söz veriyorum. Kişinin ne isterse Oğlunu görmek istiyor, annesini görmek istiyor, kızını görmek istiyor, karısını görmek istiyor, dostuna sevgi, karısını görmek istiyor. İstediği neyse olacak cennette. Bu olmayacak cennette. Hepsi olacak orada. Orada hiç boş sözü olmayacak. Melah biliyor. <gülüyor> ve la və bir geliyor. Ne yalan bir söz var, ne günah bir söz var, ne de boş sıkıcı bir söz var cennette. Herkes aynı halde, herk için nur dışın nur, herkes huzurda, herkes sevinçte, herkes yaşamanın zevkini alıyor. Ne istese oluyor cennette? Hepsi oluyor orada. Peygamberimiz Aleyhisselam adetleri Cenneti şöyle özetledi muhteremler. Biliyorsunuz cenneti gören tek insan Peygamber Ali Saymazdır hayatta. Peygamberler. Birazca gittiği gece cenneti Peygamber içine girdi. İşte girdi. Peygamber cenneti gezdi muhterem, gezdi böylece. Hatta Peygamber bazı köşeler gördü cennette. Çok muazzam göz kamaştıran, o kadar muazzam büyük öyle köşeler gördü. Peygamber sordu meleklere. Bu köş kimin? Yarısı yola bu Ebubehrim bu. Filan bu Ömer'in bu. Böylece bak orada hazırlanıyor o da hazırdanıyor böylece. Duruyor. Peygamber de aynı cenneti şöyle özetledi. aynur ra'et. Orada gözlerin görmediği başka şey varız bakınız. Dini ne kadar ne görmüşse dünyada ne ağaç, ne köş, ne saray, ne şu, ne bu benzemiyor. Gözlerin görmediği başka bir âlem. Başka bir dengeleyen kanı var orada. Vela üzünün semiat hiçbir kulağın duymadığı, işitemediği. Demek ne kadar anlatılsa, ne kadar dinlenirse, ne yapılsa yapılsın. Cennet ne anlatılabiliyor, ne işitilebiliyor muhtemelen. Cennet böyle. öyle. Öyle Hayal bir şeyim. Vela hatara alakal beşeri. Beşte insanın kalbine hayaline gelmeyen o güzellikler cennet. Yani cennette yalnız güzellik var. Yalnız tat var. Yalnız huzur var. Ebedi zevk ve bir de hayat var. Kimsenin tek bir dişi ağrımayacak. Diş çürüğü Kimsenin gözü ağrımayacak. Kimsenin karnı ağrmıyor Koku yok, pislik yok, bir tekstil yok, leş yok, toz da, zerre yok acaba. kırık kurulur dur içerisinde. Kişi içi temiz, dışı temiz, herkes temiz orada acaba. Her kadar temizler, her gibi kardeşler. Ve bir daha şimdi şey kapı demişler mesele az cemaatimiz. Bu beynehum. O da aralarında ihtilaf, görüş ayrılığı olmayacak cennet insanlar arasında. Bak şöyle böyle yok Neden? Herkesin mülkü o kadar geniş ki, o kadar büyük herkesin mülkü o kadar büyük büyük büyük. İyi bitiremiyor. Gece bitiremiyor O kadar muazzam büyük bir, bir şey. Herkesin eşi güzel. Erkekte, kadında. Herkes tatmin olduğu eşinden. Yani kimsinin başısının balonda, işinde, eşinde gözü olmuyor. Hasreti yok. Kısası yok orada. Vela <gülüyor> tabaullah. Kimseyi kızmayacak orada. Kulubüm kalbi recülüm vahidiyim. Sen kalpleri tek bir kişinin kalbi gibi olacak zaten. Aynı melekler gibi bak meleklerin sayısını bir Allah-u Teala bilir. O kadar çok melek var ki hiçbir matematikste rakama sığmaz. O kadar çok melekler var. Ama aralarında hiçbir zaman görüş farklı olmaz melekler arasında. Hepsi nur, her şey her şeyi göreler görürler. İşte demek ki cennette böyle bir adı cemaatimiz yani akılların ermediği, hayallere gelmeye ama İnsanın her açıdan insanı doyuracak, tatmin edecek bir cennet. Orada namaz da yok, oruç da yok, abdest de yok, gusül de yok orada, alışveriş yok, ayakkabı öylesi yok, punduruşu yok orada, berber yok orada, tercih yok orada. Hepsi duasındayken, duasından öyle bir hayat sürekli gençlik, sürekli huzur, sürekli sevinç, stres yok, bir panik yok hiçbir şey yok cennette öyle hayat cennette var cevabı aleyhisselam allah Teala sordu cenneti gezince cevabı aleyhisselam sordu allah Teala'ya ya Rabbi sen bu cenneti niçin yarattın ya Rabbi buradaki ki ileride insan diye bir varlık yaratacaksın i̇şte onlardan kim bana itaat ederse onları buraya alacaksın onlar burada ebediyan sonsuz burada artık benim sahnim olacaklar. Allah'ın sahnesi olacaklar. Cemal Reslan düşündü. Ya Rabbi sen o insanlara o insan yok yer Ya Rabbi sen o insanlara bu gün eğer bu cennetin vaadını onlara sen bunu haber verecek misin? Evet Rabbim haber vereceğim onları. Peygamber göndereceğim. Kitap haber vereceğim. Ya Rabbi e onlar bu cennet bir sonra niye o dünya aldansınlar? Geçir dünyaya. Dünya geçirmezken. Hem de... yani gerçekten... yani Allah yaşı düşünsek şu dünyada... yani dünya hayatı... sürekli çileli. İmdian hayat. Kim olsun olsun. En üst makamda olsun. Bu onda yavrusu hastalandır. Eşi hastalandır. Kendi dişi ağrır. Malisi ağrır. Rakipleri vardır. şu gusu vardır yani dünya sürekli yok, bir deprem oldu olacak, bir korku, bir panik, şunlar bunlar, e, ölüm var, bunu biliyorlar kişiye. hastalıklar var, yaşlılık var dünyada. Yani bilmiyor az cemaatimiz, yani gerçek bir akıl sahibi, şu dünyaya gerçekten bağlanamaz. Tabi çalışmak da gerekiyor yaşadığımız süre, çalışmak da gerekiyor. Ama ne gerekiyor? Yatırımın ağırlığının oraya olması gerekiyor, değil mi ya? Mesela bir insanın bir evi var, Babaadan babadan abadan kalmış eski bir evi var. Artık eviye arab olmuş, bu yüzden oturulamıyor. İşte oturan kişi de bakıyor ki işi biraz iyileşti elandıyla, biraz para artırabiliyor. Ne diyor? Ben diyor şurada bir arsızlı var yana başında, buraya yine ev yapayım ben diyor. Bakıp ben tam olacak bu ev? Yine yapayım buraya diyor. Bu kişi ne yapar şimdi? Elle para geçtikçe yatırımını hep yine bir yapar. Yine yapar. Oturduğu eski ev artık çok bir şeye zarar görürse, mesela cam çerçeği yapışı yapmışsa, ona tamir mağmenet edilir bir parça. Hafif kiremin değiştirir. Sıva çatlamışsa hafif tamir eder. Oraya ağırlığı vermez. Mi? Ne yapar? Hep ağırlığını yeni binayı verir. Yeni eski eve, yeni perde alma eski eve. Feride eskimiş. Yeni almaz o ne? Neye? Yeni eve, yeni pencereye göre, yeni perde alacaktır. Oraya ağırlığını verir. İşte demek ki Allah'a dostları e, bu gerçeği, hakkı, hak olarak görenler, ilerisini görenle gerçeği göre ne yapıyor? Onunla elden kadar yatırımın ağırlığını oraya veriyor muhtemelenler. Allah'ın sınıfı yüzü. Hepimiz enişte Fatiha.